Bismillahirrahmanirrahim. الله Rabbil الرحيم الحمد لله ala العالمين والصلاة والسلام ve سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه جماعه dersimizde كات درس مزده Hazretleri غزال geçen ders yapamadık ondan تك وانت نبلك درس مزده الله تعالى عن إرادته نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي نحكي Ee, ne bir sağa sola ani dönüş yapıp bakanın e, bakış atması ne de bir anda aklına bir şey gelenin e, kalbinden bir şey geçmesi e, allah Teala'nın iradesinden ve meşiyetinden hariç kalmaz. Yani hepsi onun e, iradesi e, ve hükmü, fermanı, buyruğu dahilindedir. O dile irade buyurduğunu e, hakkı ile yapandır. Kimse onun hükmüne kararına e, reddiye yapamaz. Onu bozmak için peşine düşemez. Bir kul Allahü Teala'nın tevfiki ve rahmeti olmadan e, masiyetten günahtan kaçamaz. E, bir kul Allahü Teala'nın mehabbeti ve iradesi ve rızası olmadan ibadete kuvvet bulamaz. Bunları e, beyan etti. Zaten o derste de diyecektim sonra unutmuştum. La havle ve la kuvvete illa billah zikrinin manası da budur. Hadis-i şerifte bu tefsir ediliyor. BHK-i Şua'b-ül İman'da bunu zikrediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme La havle ve la kuvvete illa billah manası soruldu. BHK-i şuab İman'da Geçen hadis-i şerifte cevap buyurdu. Ne buyurdu? لَا حَوْلَ عَمَّا سُيَتِ اللّٰهِ اِلَّا بِعَصْمَةِ اللّٰهِ Havl dönüş demek. Yani Allah'ın günahlarından, işte işkiden, kumardan, zinadan, yalandan dönmek, kurtulmak efendim, imkanı yoktur. İlla ancak بِعَصْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın korumasıyla. Bu da iradesine taluk Çünkü allah Teala bir şey... Murad etmeden o şey olmaz. Demek Allah Teala senin o günahtan korunmanı murat ediyorsa, sen o günahtan kurtulabilirsin. E Mevla da neye bakıyor? Senin korunmak isteyip istemediğine bakıyor. Ken sana verdiği cüzi iradeyi, kudreti nere, ne yönde kullandığına bakıyor. Sen eğer kurtulma yönde kullandıysan, e Mevla da e o yönde. mecbur olmadığı halde Fazl-ı o yönde e, irade ve kudret e, ve halk ve icat kullanıyor. Böylece sen o günahtan kurtulabiliyorsun. Yoksa evliya olsan, en büyük evliya olsan, kutup olsan, gavs olsan bir de baktın günahın düştün yani. Mevla seni kurtarmadıkça ve korumadıkça. La <gülüyor> havle günahlardan dönüş yok. İlla billah, ileriye bağlı. Ancak Allah'ın korumasıyla. Ve la kuvvete ne demek? Ve la kuvvete? Ala taatillah. Allah'ın taatına ve ibadetine güç bulmak yok. İlla billah. Yani illa bi'anetillah. Allah'ın yardımıyla işte bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bunun manasını vermiş. Artık manası nedir falan. Çok manalar çıkaranlar oluyor ama hadis-i şerifteki mananın üzerine manada verilemez yani. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan kimsenin hiçbir ibadete, kuvvete olamaz. İşte ne demek? İki rekat namaz kılamazsın. Bir abdest alamazsın. Elini işte iftita tekbiri için kaldıramazsın. Hep Mevla'nın yardım etmesi lazım. Yardım etmesi de iradesine bağlıdır. İradesi de ezeli ilmine bağlıdır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Allah-u Teala her şeyi ezelde bilmiştir ve ona göre murad etmiştir. Ve ona göre halk ve icat etmiştir, yaratmıştır. Kaza ve kader de bundan ibarettir. E, iradenin önemi, irade sıfatını anlamak icap eder. Böylece e, ne buyurdu? İnsanlar, cinler ve melekler ve şeytanlar bu alemde bir zerreyi, duran bir zerreyi hareket ettirmek için toplansalar, yahut e, hareket eden bir zerreyi, bir tozu, bir mikrobu e, durdurmak için Ee, teşebbüste bulunsalar allah Teala'nın irade ve meşiyeti olmadıktan sonra aciz kalırlar hiçbirinin elinden bir şey gelmez. Bu da son ibaresiydi bunları geçen derste okumuştuk. Şimdi e, bu bahis e, işitme ve görme sıfatlarıyla alakalı olarak yeni bahse geçmeden evvel buradaki son ibareleri bugün okuyacağız. Buyurdu ki Rahime Allah-u Teala esas dersimizin kaldığı ibare burada. وَنَّ اِرَادَتَهُ قَائِمَةٌ بِزَاتِهِ ف۪ي جُمْلَةِ صُفَاتِهِ Şimdi وَنَّ اِرَادَتَهُ şüphesiz Allah-u Teala'nın irade sıfatı yani olması ve olmaması mümkün olan iki şeyden bir tarafı tercih etme sıfatı, tahsis etme sıfatı Olmasına veya olmamasına hüküm verme sıfatı, karar verme sıfatı. Yani kısacası bunu irade. Açılımı çok uzun gidiyor. Kaimetün durmaktadır, mevcuttur yani vardır ve sabittir. Neyle? Bizatihi Allah-u Teala'nın zatıyla. Yani zatıyla e, kaimdir ne demek? Arzi değildir. Efendim başka bir e, mekanda, mahalde başka bir zat ile e, Kaim değildir. Haşa. Kendi Rabbimizin öz zatıyla beraber bulunuyor. E, ne, e, nelerin arasında? Fi cümleti sıfatı. Diğer sıfatların arasında. Ne demek diğer sıfatları? Hayat. Allah'ın diriliği Kimde, kiminle duruyor o sıf hayat sıfatı? Zatıyla. İlim, bilme sıfatı Kimin, kiminle mevcuttur? E, zatıyla beraber. Zat sıfattan ayrı düşünülmez. Sıfat zattan ayrı düşünülmez. Ama ayrılamaz ehl sünnete göre. Sen şimdi işitme sıfatı nerede olacak? E tabii ki zatıyla kaymışsın. Görme sıfatı, zatıyla kan Ve irade, e, irade sıfatı yani efendim bir şeyi murat etmesi olmasını veya olmamasını murat etmesiyle, e, murat etmesine ait o sıfat da oda zat ile mevcuttur. Ne gibi? Fi cümleti sıfati diğer sıfatlarının içerisinde. Yani zatıyla kaim olan diğer sıfatlarıyla birlikte demek. Şimdi burada Mutezile'den ihtiraz ediyor. Çünkü Mutezile sapık fırkası ne diyorlar? İşte irade sıfatı bir şey murad edeceği zaman o anda gelişiyor. Hadis oluyor haşa sonradan. Olmaz. Ondan sonra kelam sıfatı işte allah Teala Cebrail aleyhisselam'a bir şey buyuracağı zaman e, İsrafil aleyhisselam'a veya meleklere e, bir şey vahiy buyuracağı zaman kelam sıfatı o anda zuhur ediyor, e, yani hudüs ediyor. Yani son, sonradan demek, çünkü zatıyla kaim olmak demek, ezeli demek. Yani evveli yok demek, yani kadim demek. Yani sen eğer dersen ki e, bir şey buyuracağı zaman kelam sıfatı hudüs ediyor, zuhur ediyor Zatınız kelam sıfatından etmiş olursun. Demek ezelde kelam sıfatı yoktu. Neden? E çünkü ezelde tek başınaydı. Ee, başka mahluk Başka yarattığı bir şey yoktu. Mevcut yoktu diyelim. Başka bir mevcut yoktu. Mevcut da olmayınca kelam icabetmiyordu etmiyordu. İrade icap etmiyordu. Yani hadi hayat dirilik, elin bilmek, işitmek falan. Bunlar şeyse bile e, efendim irade e, Kendisi dışında bir şeyle ilgili bir, bir, bir muradı olması lazım. O da daha mevcut bir şey yok. Onun irade o anda lazım değil. İşte kelam konuşmak sıfatı, konuşma sıfatı e, işte muhataplar lazım. Muhataplar mevcut değil, daha hiçbir şey yaratılmamış. Yaratılmadığı için muhatabı yokken kimle kelam edecek gibi efendim batıl batıl e, görüşler e, görüşler e, ortaya atıyorlar Ve böylece irade kelam sıfatları hüdüsüne kail oluyorlar. Yani sonradan olduğuna, yani sonradan yaratılanlar e, geliştikçe onlarla ilgilenen bu sıfatlar sonradan zuhur ediyor. Haşa! Ehl-i Sünnet'e göre böyle bir şey yok. Ne diyor emalinde, metninde de maturidi, akait metninde ne diyor? Sıfatü zâti vel ef'âli turran tüm mesûnâtü zevâli Yani hem zatına ait sıfatlar Hem de fiili sıfatlar. Fiili sıfatlar bu da çok önemli. Çünkü fiili sıfat ne demek? Halk yaratmak. Yaratılan olmadan, e peki her şey sonradan yaratıldığına göre allah Teala ezelde yaratıcı mıydı? Tabii yaratıcıydı. O sıfatı onda sabit idi. Vakti geldiğinde icraata sokmuştur ayrı dava. Ama o sıfat onda var. Sen dersen ki yaratmadan evvel yaratıcı değildi. Haşa bu ne demektir? İşitilen bir şey olmadan evvel. İşidici değildi. Görülecek bir şey yokken görücü değildi. Konuşulacak bir şey yokken konuşucu değildi. Ne yaptın? Ezelde allah Teala'nın zatını sıfatlardan tecrit ettin. Ayırdın, soyutladın. Bu sefer ne oldu? Öyle bir Allah tasavvuru haşa. Celle Celaluhu meydana getirdin ki allah Teala var. ilmi yok. E niçin? E, efendim bilinecek bir şey yok ki. Haşa. E, allah Teala e, var. İşitme sıfat yok. E haşa bunun olmadığı yerde sağırlık meydana var demek istiyorsun. İlmin olmadığı yerde cehalet kaçınılmazdır. Sen işitme olmadığı yerde sağırsamem sağırlık kaçınılmazdır. Basarın olmadığı yerde görmenin ama körlük kaçınılmazdır. Sen şimdi ya zaten kendinden başka bir mevcut yok. Yaratmamış daha yarat Tabi ezelde yaratmamış. Efendim kendisiyle birlikte kadim olan hiçbir varlık yok. Kadim olan, ezeli olan, evveli olmayan, başlangıcı bulunmayan ancak zatıdır. E dolayısıyla tabii ki herkes, her şey sonradan, her mahluk, her yaratılmış hadistir, muhtestir, sonradandır. Ve lakin allah Teala ezelde de hayat sıfatıyla, ilim sıfatıyla, sem'i işitme sıfatıyla, basar görme sıfatıyla, irade sıfatıyla, kudret sıfatıyla, güç sıfatıyla, kelam konuşma sıfatıyla mevsuftur. İrade sıfatı İşte bir şey yaratmak veya yaratmamak veya işte oldurmak, oldurmamak varlığı ile yokluğu arasında bir tercih kullanmak için hüküm açıklamak karar vermek zamanında lazım. E, tamam o tencizi noktada, incaz noktasında yani bil fiil efendim e, halk ve icat yaratma noktasında o düşünülür. Ama ondan evvelde Allahu Teala bu sıfatlarla mevsuftur. Zatıyla irade sıfatı, zatıyla kain. Zatıyla kainden neyi anlatmak istiyor? Zatında duruyor, zatıyla sabit. Ne demek zatte sabit? Zatının evveli var mı? Yok. Zatı ezeli mi? Ezeli. Kadim mi? Kadim. İşte zatı nasıl ki ezeli ve kadim? Yokluğu düşünülemez evveli yok. İşte irade sıfatının da olmadığı bir vakit düşünülemez Zatı ne zaman var? Ezelden ebede. İrade sıfatı da onunla beraber ayrılmaz diyor. Fiil sıfatları da bu mesela. Emali'de diyor fiil sıfatları bile böyle. Ne demek fiil sıfatları bile böyle? E, fiil, ihya diriltmek. E, daha bir şey yaratmamış, diriltmemiş. Olsun. Zatında o sıfat mevcut. Ne gibi? Bir marangoz, e, bir rahle ve kürsi yapmadan önce de bir eser meydana getirmeden önce de e, bu marangozluğu biliyorsa ve yapmaya bu sanatı icraya elverişli ise, müsait ise ona onda marangozluk var denilebilir mi? Denilebilir. Zaten adama efendim rahle ısmarladıkları zaman, masa sandalye ısmarladıkları zaman adam demiyor ki, dur gideyim bunun mektebine okuyayım, ustasının yanına gideyim çalışayım da ondan sonra sipariş alırım. Kimse böyle bir şey demiyor. Çünkü neden? Zaten o sıfatla mevsuf, o vasfı niteliği var. Adam da geliyor, alıyor ki işte bana şunu yapar mısın? Misal veriyoruz kullardan bir misal veriyoruz. Deysek ki şey Allah'ın benzeri olmaz da teşbihte e, tabii e, hata var diyebiliriz burada. Hata demeyelim. Teşbih ederse hata olur yani. <gülüyor> Ama öyle ilah en yüce sıfatlar ve hiçbir şeyin kendine benzemediği sıfatlar Allah'a aittir. Onu konuşmuyoruz. Ama bütün bu adam sen marangoz musun? Adınca marangozum. Doktor musun? Bir doktorum. Tamam. Hikasta baktın mı reçete? Bakmadım. Yani bir fiil icraat yapmadım. Peki bir eserin var mı şeyinde? Rahledir, masadır, sandaledir. Yok hiçbir eser yapmadım. Peki marangoz, mu? Ne biçim marangolsun? Diyemezsin o adama. O icraatı yapmamış olması marangozluk sıfatının onda sabit olmaması anlamına gelmez. Neden? Peki ben senden bir rahle barış veriyorum. Alır mısın? O zaman demeyecek ki sana dur gideyim marangozluk okulu okuyayım da ustanın yanında çırak olayım da öğreneyim de sipariş alayım. Neden? Ya tam da o sıfat var zaten. Yapmış olması icap etmiyor. Tabip doktor. E şimdi adamsın doktor doktorum. E peki benim bu kastalıma ne ilaç münasip düşer? E sen benden evvel hasta baktın mı? E bakmadım. Kimseye reçete yazdım yazmadım. Ne biçim doktorsun ya? Ben sana bir şey soramam. ya e, kardeşim sormazsan sorma ama ben doktorum. Verdiğim bir İlaçla verme hakkına sahibim. Neden? E adam e, okumuş, etmiş, diplomasını almış. O yön, o noktada, o sıfata sahip. Ha sen bana bir tedavi e, reçetesi yazar mısın? Veyahut beni, benim hastalığımı teşkısına bakar mısın? Efendim bakarım. E bak o zaman. E dur dur, sen bir şey mektebe gideyim. Kaç sene okuyayım, diploma alayım ondan sonra bakarım. Ondan sonra zaten adamın çanı çıktı. Kaç sen kaç sene doktor olana kadar. Adam sana doktorum diyor. Sen de diyorsun ki bir eserin var mı? Adam diyor yok. Sen o zaman ona ne diyemezsin? Sen doktor değilsin diyemezsin. Neden? O vasfa sahip. Ama işlem yapmamış o güne kadar. Şimdi Mevla Teala'nın da efendim işitilenler olmadan işin var. körülenler olmadan görme sıfatı var. Dirilenler olmadan diriltme sıfatı var Ö Öldürülenler olmadan Öldürme sıfatı var ya Yaratılanlar olmadan yaratma sıfatı var Rızıklandırılanlar olmadan rızıklandırma sıfatı var e Çünkü Mevla Öz zatıyla ezelde mevcut iken O noktada e Efendim e kime e Buğday verecek ekmek yaratacak Karpuz yaratacak Niye merzuk yok Yani rızıklandırılacak bir nesne yok Karınca da yaratılmamış Fil de yaratılmamış Efendim insan da yaratılmamış, cin de yaratılmamış. Yiyen yok, içen yok. Bu noktada rızıklandırılan merzuk bir, bir mevcut yok. Yok ama Allah Teala yine razık mıdır? Rızıklandıramdır, Razıktır. Razzak mıdır? Razzaktır. Celle şanü Celle Celal. Onun için iradesi de ya hüküm verilecek, karar verilecek, tercih yapılacak bir nokta yok. Çünkü neden? Hiçbir şey daha yaratmama başlamamış. Yaratmamış. E, yaratmayınca E şimdi ben bunu yarattım yaratmayayım mı? Bir hüküm verecek, irade kullanacak. Peki yarattım bir tane mi yarattım bin tane mi yarattım? İrade lazım. Peki sağlam yarattım sakat mı yarattım? İrade lazım. Efendim, beyaz mı yarattım siyah mı yarattım? İrade lazım. İrade, irade, irade dedi. Kulluğun iradeyle Ama şimdi bu iradelerin müteallakları yok. Çünkü neden? Hayatta bir şey yok. Daha yaratılmış bir şey yok. Peki, olmasın. Peki Allah Teala'nın bu irade sıfatı vardır Evet. zatıyla kaimdir. Diğer zatıyla kaim olan sıfatlarının cümlesindendir. Ve bu sıfat ondan ayrılmaz. Neden? allah Teala irade sıfatına sahip, hüküm verme sıfatına sahip, karar verme sıfatına sahip hem de hüküm verme, karar verme öyle senin beninki gibi değil. Hiç bozulamayan, arkası aranamayan, reddedilemeyen, kesinlikle nafiz ve geçerli olan hüküm vermekten bahsediyoruz. Sen, ben, her dakika bir hüküm veriyoruz. Herkes bozuyor onu. Onu konuşmuyoruz. Kendine maksus, irade sıfatına sahiptir. Zat ile kaimdir. Sıfatlarının e, arasında mevcuttur. Lem yezel. Zail olmadı. Ne demek? Daim oldu. Ne, ne olarak? Kezalike. İşte böylece mevsufen sıfatlanmış olarak. Ne ile? Biha. irade sıfatıyla mevsuf olarak. Yani irade sıfatının sahibi olarak. Yani mürit olarak Allahü Teala irade edicidir, irade buyrucudur. Bu sıfat onda e, her daim mevcut olmuştur, hiç ondan ayrılmamıştır, hiç on, e, o ondan ayrı düşünülemez. Allahü Teala'nın irade sıfatının olmadığı bir zaman dilimi yok. Piha o sıfatla yani iradeyle müriden Allahü Teala mürit olmuştur. Mürit ne demek? İrade sıfatına sahip olmuştur. İrade ne anlattık size? Bir şeyin olup olmaması, olursa nasıl olacağı hakkındaki karar ve tercihleri kullanma sıfatı. Bu ne sahiptir. Nerede? Fi ezelihi, ezelinde. Ezeli ne demek? Bizim varlıklarımızın, dünyanın, göklerin, yerlerin, arşın, fersin, levhın, maruzun, hiçbiri daha yaratılmadan önce ne diyorum sana? Güneş, ay yokken. Güneş, ay yokkenden kastımız nedir? Zaman mefhumu başlamadan. Çünkü zaman mefhumu güneş ve ay gezegenlerle başlamıştır. Ve la ejri zamanun. Allah Teala üzerine zaman işlemez. Şu anda da zaman cereyan etmez. Neden? Zaman yokken mekan işlemez. Onun için gökte değil diyoruz. Onun için gökte diyenlere sapık diyoruz. habilere. Neden? Çünkü zaman yokken Allah Teala var idi. Mekan yokken allah Teala var idi. Gökler yaratılmadan allah Teala var idi. Arş yaratılmadan allah Teala mevcut idi. E hal böyleyken hangi zaman mekan Allah-u Teala ihata edebilir, kavrayabilir, kuşatabilir, sınırlayabilir? Ve allah Teala hakkında bunlar düşünülebilir. Haşa. Onun için fi ezelî ezelinde. Ezelinde ne demek ezelinde? Zaman mefhumu yokken, güneş, ay, gezegenler, felekler, melekler yokken... dakika saniye bilmem ne diye geçmiyorken e şu anda da Allah Teala hakkında bir şey değişmiş mi? Değişmemiş. Şu anda da Allah Teala'ya zaman geçmez. Dakikalar kime geçiyor? Günler kime geçiyor? Aylar, yıllar kime geçiyor? Ebilecek mi mahlukat yaratılanlara geçiyor. Onlar hakkında düşünülebiliyor. Allah Teala hakkında nasıl düşünebilirsin? Zaman cari olmaz. Onun için ezelinde ne demek? Hiç zaman mefhumu yokken ne demek? Hiçbir şey yaratılmamışken. Çünkü bir şey yaratılırsa onun üzerinden zaman geçmeye başlıyor. Neden? Yaratıldığı bir nokta var. Başladığı bir nokta var. Öyle bir nokta var ki allah Teala Teala Cebrahese'me yaratmış. Arşı yaratmış. Yarattığı an nedir? O başladığı an onun için saniye bir. Ondan evvel zaman yok. Çünkü neden? E, i̇lk yarattığını yaratmadan önce sadece allah Teala var. allah Teala hakkında da zaman geçmez. Ama ilk yarattığı nedir? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur diyelim. Benim nurumu yaptı. Bütün peygamberler, melekler ve gökler yerler benim nurumdan yaratılmış. Tamam. İlk ne yaratmış? Kuni Muhammed'e. Muhammedim ol buyuru sallallahu aleyhi. Efendimizin nurunu yaratmış. Şimdi efendimizin nurunu ilk yarattığı anda zaman geçmeye başladı mı? E başladı. Mahluksa yaratıldı. Yaratılandan hemen zaman geçmeye başladı. saniye, bir, saniye, iki, saniye, üç... Toplandı 60 saniye altı dakika falan neyse yani. Zaman ilk yaratık ile zaman başlar. Çünkü zaman onun üzerinden geçmeye başlar. Hiçbir yaratılmış yokken zaman diye bir mefhum, mekan diye bir mefhum söz konusu olamaz. Tabi önce zaman başlamıştı çünkü nur için mekan lazım değil. Önce nur benim nurum yaratıldı diyor. Nur arazdır. Nur araz olduğu için arazlara ne lazım değil? Mekan lazım değil yani. Nur mekansız düşünülebilir. Dolayısıyla ilk zamanla başlamıştır. Nurla başladığına göre zaman çalışmaya başlamıştır. Onur üçün mekan lazım değil. Daha ondan sonra e, işte Adem Aleyhisselam ilk insan yaratılacak da ondan kaç binlerce sene sonra Adem Aleyhisselamın bel kemiğindeki e, sulbüne yerleştirildi onur. O zamana kadar sen efendim Aleyhisselamın nuru neredeydi diye mekan aramana bir gerek yok. Çünkü nur e, efendim mekansız durur. E, onun için allah Teala ezelinde, ne demek ezelinde? Zaman başlamadan, zaman mefhumu diye başlamadan. Çünkü allah Teala'nın evveli yok ki, bir diye bir yerden başlamıyor ki. Geride bir yokluk söz konusu değil ki. Şu noktada başladığı için birinci saniye diye zaman tutulabilsin. Ne kadar geri gitsen, olmadığı bir zaman yok. Hep var. Ama sen Resulullah s.a.v'in nurunun olmadığı bir zaman var mı? E var tabi. Allah Teala ne zaman yarattıysa tamam bütün alemlerden mahlukatlardan önce yarattı ama ol buyurduğu anda oldu. Ondan evvel yoktu. Dolayısıyla ol buyurduğu anda, var olduğu anda zaman başladı. Mevzu bu. Çünkü geçmişinde yokluk sebkat eden, geçmişinde yokluk bulunanın üzerinden zaman geçer. Neden? E çünkü var olduğu anda bir başlangıç noktası var, maptei var. Allah Teala'nın Yok olduğu zaman olmadığından, bir belli bir zamanda başlangıcı baş, var olması başlamadığından mepteyi yok. Mepteyon ezel o demek ezel ezeli anlatıyorum sana. Mepteyi olmayan bir şey üzerinde ne zaman geçmez? E neden? Nereden başlayacak zaman? Ne kadar geri gitsen zaman yokken o var. Yok olduğu vakit yok. Bizim gibi e, her bir, vakti belli olan. Mahlukatı tümünün vakti bellidir. Kiminin gerisini biz bilmesek de Allah Teala kendinde yarattığı zamanı kendi bilir. Dolayısıyla yaratılmışların hepsi hakkında efendinin bir başlangıç noktası vardır. Şimdi o hiçbir şey yaratılmadan evvel Allah Teala alemi ezelinde irade sahibi miydi? İrade sahibiydi. Mürit miydi? Müritti. Yani irade buyurucu. Neyi? Şimdi sen de diyorsun ki işte demin dediğin gibi Kardeşim, karar verilecek bir, tur, bir şey yok, hüküm verilecek bir konu yok, e, hiçbir şey daha var değil, var olmuş değil. Peki sen Allah Teala'ya nasıl irade sahibi diyorsun ve mürit diyorsun, ezelde. Sonradan tabi mutezile de de hepsi kabul ediyor ki e, yaratılanlar başlayınca irade sıfatı var. Sonradan yani zuretti o sıfat onda haşal kella. Biz diyoruz ki zatıyla kaimdir. Ezeli sıfatlarıyla beraberdir. Zatı ezelidir. Sıfatları da ezelidir. Ee, irade sıfatı da ezelidir. Peki neyi murad etti diye soruyor adam şene. Yani ezelde yaratılmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey hakkında bir karar e, verilecek durum yok. Ortada bir yaratılmış yok ki hakkında karar çıkacak olsa. Neyi murat ediyor? Neyi murat ediyordu? Li vücudileşşah. Var edeceği yaratacağı varlıkların var etmeyi murad ediyordu. Şimdi bunları var edeyim mi etmeyeyim mi? Ta ezelde var edeceği mevcudatı, mahlukatı, yaratacaklarını yaratmaya dair iradesi ve kararı var mıydı? E vardı. Ta ne arıyorsun? Mürit miydi? iradesi var mıydı? Tabi vardı. Çünkü ilmi var mıydı? E vardı. Neleri yaratacağını ezelden biliyor mu? E biliyor. E bildiğine göre neleri yaratacağını o ilimle o irade birbirinden ayrılmaz ki. Biliyorsa murad ediyor. Neyi murad ediyor? O şeyleri yaratacağını murad ediyor. O şeyleri, neleri yaratacak? Bak bizi murat etmiş ezelden ki biz şu anda mevcutuz. Benim niye erkek kardeşim yok? Ta ezelden Mevla murat etmemiş ki yok. Ta ezelden irade etmemiş benim bir erkek daha kardeşim olsun mu olmasın mı? Orada bir erkek kardeşi olması kararını vermemiş, irade etmemiş o konuda. Niye o konuda irade etmemiş? E çünkü ezelde ne bildiyse o bilgi hatasız ve yanılmaz. O ilmine muvaffakat üzere o ilmine göre irade buyurmuş. O iradeye göre takdir buyurmuş. O takdire göre halk ve icat buyurmuş. Meydana çıkmış her şey. Dolayısıyla sen irade ezelde yoktu nasıl dersin? Zatıyla kaim değil sonradan bir şey murad edeceği zaman gelişiyor haşa nasıl dersin? E bu bu ne, neye benzer? Bir noktada e, Allah muhafaza yani Ee, müşebbiye olsun işte efendim şimdi e, mutezile kafası diyeyim yani mutezileden de beter de bir kafa azir bayındır kafası şimdiki kafayla ne diyor Allah Teala bir şey var olmadan bilmez ya var olunca nenem de bilir ne farkı kaldı aşağı on üçün e, sen e, diyemezsin ki efendim Allah Teala bir şey efendim yaratıldıktan sonra onu murat etmiştir. ya yaratıldıktan sonra murat mı kalır? İlim ezelidir. irade ezelidir. Kudret ezelidir. Vakti geldiğinde icrata sokulur. Bu budur. Efendim onun için e, Mevla neyi murat etmiş ezelde? Var edeceği şeylerin varlığını murat etmiş bir defa. Peki. Nerede murat etmiş onu? fi <gülüyor> evkâtiâ vakitlerinde. Şimdi var olacağını murat etmiş. Ahmet Ünlü'nün var olacağını murat etmiş. Ne zaman? 1965-27 Şubat. ha Fiyatı vakitlerinde. Ama bunu nerede murat etmiş? Nerede bilmiş? Ezel'de. Ne vakit murat etmiş? Ezel'de. Peki ne zaman meydana gelmiş? 1965-27 Şubat'ta. O iradesi neye göre? Ben bu eşyayı şunları şunları şunları var edeceğim. Ne zaman da? Tak tak tak tak tak tak her şey ne zaman var olacaksa sırasına göre bunların tertibine göre onları var edeceğini murat etmiş. Peki ne zamanlarında vakitlerinde elleti öyle vakitte katra onları takdir etmiş. Mesela Adem Aleyhisselam'ı dünya yaratıldıktan anladım sen diyelim 2000 sene sonra misal ki dünya 2000 sene evvel var Adem Aleyhisselam'dan. Onun için bahsediyorum. Peki dünya ne zaman yaratacağını murat etmiş? Anladın Böyle geri geri gidebilirsin. Meleklerden şu kadar sene sonra. Melekleri yaratmayı ne zaman takdir etmiş? Vakit olarak konuşuyoruz. Melekleri neye bağlamış? Misal. Anladın mı? İşte yarattıktan şu kadar sonra misal. arşı yaratmanız ne zaman murat etmiş? Misal. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurunun yaratılmasından şu kadar bin sene sonra. Şimdi zaman nerede başlıyor? Resulullah Efendimiz'in nurunun yaratılmasıyla başlıyor. Çünkü ilk mahluk İlk yaratılan nur onun nuru. Evvel mâ halekallah nuru nebi cabir. Hadisine göre. O nurun yaratılmasına zaman başlıyor. Ondan sonra zaman tutarsan ondan bin sene sonra Cibril. İşte bir mesela misal veriyorum yani. İşte dört işte, bin sene sonra ruhlar. Bir dört bin sene sonra, sonra rızıklar. Işte ondan sonra kürsi, Ondan sonra levh-i mavuz. Ondan sonra gökler yani. Sonra güneş, ay falan. Ta Adem Aleyhisselam ne kadar sonra? Görüyor musun? Geliyor geliyor. Tabi cinler önce melekler, meleklerden sonra cinler, cinlerden sonra insanlar. Bu tertibi biliyoruz. Buna misal mesela demiyorum. Ama şimdi Allah Teala bunların hepsini nerede dilemiş? Daha zaman mefhumu başlamadan hiçbir şey yaratmadan ezelde dilemiş. Neyi dilemiş? Var edeceği şeylerin vücudun varlığını dilemiş. Peki hangi vakitte onların var olmasını dilemiş? Ne zaman takdir ettiyse takdir ettiği vakitte. İşte o demin anlattığım sıraya tertibe göre şu şu vakitte, şu şu vakitte, şunu şu vakitte e, yaratılmasını murad ettim. Bak bak. Adem Aleyhisselam'ın işte efendim e, cinlerden iki bin sene sonra yaratılmasını murad ettim. Adem Aleyhisselam'ın efendim e, işte efendim cennete girdirdikten beş yüz sene sonra misal beş yüz küsur sene sonra dünyaya indirilmesini murad ettim. Bak. Bunların hepsi irade var. Hepsinin va vakti var. O, o vakitleri kim takdir etmiş? E, onu kimse zorlayamaz bir şey. Kendi takdir etmiş. O takdir ettiği vakitlerde neyi ne zaman yaratacağını ne yapmış? Ezelde murad etmiş. İradesi var mı ezelde? Var işte. Fevücidet, bütün mahlukat bulunmuş. Bulunmuş. Yani var olmuş. Vücidet demek var, var olarak bulunmuş. Var edilmiş. Ne zaman? Evkâtiha, vakitlerinde. Ben 65'te, öbürü 55'te, öbürü bilmem ne, öbürü milattan önce 500'de, öbürü milattan önce 5000'de. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Her şey vaktinde bulunur. Adem Aleyhisselam şu vakitte, ondan sonra, Ruh Aleyhisselam ondan 1000 sene sonra. İşte ondan şu kadar sene sonra İbrahim Her şey yaratılmış. Efendimiz Aleyhisselam de bedenler aleminde, ruhlar aleminde ruhu en önce yaratılmış, nuru. Ama bedenler aleminde ne zaman? İşte İsa Aleyhisselam'dan. Beş küsür sonra. Her şey ne zaman yaratılmış? allah Teala'nın takdir ettiği, irade ettiği, ezelde irade ettiği ve takdir ettiği işte kaza var mıymış ezelde? Varmış. Kader var mıymış ezelde? Varmış. Kader takdir işte. Ayarlamış. O takdir ettiği vaktinde her şey meydana gelmiş. Ne gibi? Kema erade, murad ettiği gibi. o onu. Nerede? Fi ezeli, ezelinde. Yani allah Teala hiç zaman mefhumu başlamadan ezelde hangi şeyi hangi zamanda e, yaratmayı murad ettiyse efele ilme dayanıyormuş. Bildiyse öyle murat etmiş. Nasıl murat ettiyse o vakitte de ne yapmış? E, o şekilde takdir etmiş. Kaza kader yazmış. Peki o şekilde de aynı anda dakikada saniyede onu sıraya koymuş ve o nokta, o vakit, o zaman, o saat, o saniye, o salise hatta geldiğinde o var olmuş. Yani diyelim işte efendim eee efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? eee 53 yaşına geldiğinde eee efendim eee Mekke-i Mükerrme'de Medne-i hicretini işte hicri başının başlar hicretini ezelde bilmiş ezelde murad etmiş ezelde takdir etmiş ve bu hicret mesela tahakkuk etmiş hangi vakitte tahakkuk etmiş işte nübüvetten on üç sene sonra diyelim misal tahakkuk etmiş misal derken doğrusu da o yani on üç sene sonra tahakkuk etmiş bu neye göre olmuş bu kema arade fi ezeli Allah'ın ezeldeki muradına göre olmuş şimdi Peki vakti şaşmış mı? İşte bütün sahabe önden gitmiş, Hazreti Ömer bile gitmiş, hepsini göndermiş, göndermiş, göndermiş. O vakti kendi icretiyle alakalı vakti beklemiş. O vakitte icret yolculuğuna çıkmış. Hazreti Ebu evine gitmiş diyelim oradan e, yola çıkmışlar, oradan Sevirdağına gelmişler. Bunlar takip etmiş. Min gayri tekattümil Hiç dakika saniye öne geçmeden ve la teekhurin asla en ufakta bir zaman dilimi geri kalmadan Yani Mevla onun e, ne vakit hicret ettiğini efendim irade buyurduysa diyelim ki senin hangi günde saatte doğmanı irade buyursa benim hangi günde e, bu doğmamı hangi sene hangi ay hangi gün hangi saat hangi saniyede dünyaya murat ettiyse ben ondan bir dakika evvelde doğamıyorum. Bir dakika sonra da kalamıyorum. Anne karnında ana rahmine düşmesinde de ana rahmine düşerken efendim Bir saniye evvelde düşemiyorum, bir saniye sonraya da kalamıyorum. Veya canlanırken, işte 120 günlük olduğunda, bir saniye önce de canlanamıyorum, bir saniye sonraya da kalamıyorum. Bunlar hep neye göre oluyor? Bel ve Bilakis her yaratılanın varlığı var olması vuku bulmuştur. Neye göre? Ala vefkl ilmihi. Bak, demin ne dedi? İradesine göre. İradesine göre. ilmine tam tıpatıp uygun olarak min geyri hiçbir değişiklik söz konusu olmaksızın ve la yürün hiçbir efendim e, yer değiştirme işte efendim şekil değiştirme sıfat değiştirme vakit değiştirme hiçbiri söz konusu değil. Çünkü aksi takdirde ne olur? Ezeldeki ilminde hata bukûb bulmuş olur haşa. Onun için efendim Allahü Teala işte Ahmet'in efendim 1965-27 Şubat'ta şey oldu yaradılacağını doğacağını bildi ezelde. Fakat anası da bir durum zuhur etti. Yediğinde, içtiğinde veya neyse gelişmesinde şurada burada keçikme oldu. Veyahut da anası o arada attan düştü eşekten düştü. Ne olacak? Doğum bir ay evvel gerçekleşmek. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? E, attan düşecektiyse de allah Teala onu özelde bildiği için onu 8 aylık biliyor zaten. Yani hiçbir kimsenin hakkında hiçbir şey Allah'ın bilgisi ve iradesi ve meşiyeti dışında olmadığına göre, e, ilmi de şaşmadığına göre dolayısıyla efendim allah Teala 65'li bildi de adam 66'da doğabildi. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Ol olacağını düşünen kafir olur. Çünkü Allah'ın ilminde hata var demiş olur. Çünkü o zaman her şey vaktinde meydana geliyor. Yaratılacağı zamanda, yaratıldığı zaman var ya kim yaratılmışsa veyahut da canlı, cansız. Cansız hangi ot, böcek, kim yaratılmışsa, hangi şey yaratılmışsa, bu yaratılanlar bu yaratılanlar hepsi vaktinde vuku bulmuş. Hangi vakitte? Allah'ın ezelde bildiği vakitte. Hangi vakitte? Allah'ın ezelde irade bulduğu vakitte. Hangi vakitte allah Teala Ezel'de takdir buyurduğu vakitte? Önce sonrası olur mu? Olmaz. İleri geri olur mu? Olmaz. Değişiklik olur mu? Olmaz. Olmaz oğlum. Olmaz. Buna Müslüman el itikadına sahip olan bir Müslüman böylece inanmak zorundadır. Onun için levlerin, levlaların manası kalmıyor. İyâkû ve lev ve feynel lev şeytan diyor. Levden sakının. Lev şeytana kapı açar. Sahih Müslüman adresinde geçer. Ne demek bu? Şöyle olsaydı böyle olmayacaktı. Böyle olmasa şöyle olacaktı. Bu laflar Müslüman'ın hani laf gelişi belki konuşuyoruz ama laf gelişinden de sakınmak lazım. Ama asla buna inanmamak lazım. Görüyor musun ya işte benim bir sağ kırmasaydık herif bize bindirmişti yani girmişti efendim bizim otobüse minibüse nesi falan. Bu laflar sakat laflar. Ha laf gelişi konuşursun ama itikadın böyle olmaması lazım. Neden? Lev şeytana kapı açar. Yani şayet şöyle olmasa, şayet böyle olsaydı. İşte adam görüyor musun? Binmeseydi uçağa ölmeyecekti. Ha şimdi uçakta kaza oldu. Kaç kişi bu lafı söyledi haberlerde? Geri de bilet alınmıştı. Ondan sonra işte bileti sonra değiştirdik. Ah keşke bileti değiştirmeseydik diyor. Yani. Neden öbür uçaktakiler ölmemiş ya kaza olmamış? Bu değiştirince uçağa Bu. Halbuki Allah'ın ezeli ilminde Onun hangi uçağa bineceği belli miydi İrade ve takdirinde Hangi uçağa bineceği belli miydi Senin arada değiştirdin ezelde de ileri geri olur mu? Olmaz neden e Allah'ın takdirinde Olmaz da onun için neden Allah'ın iradesinde Olmaz da onun için neden Allah'ın ilmi ezelisinde bir değişiklik olmaz da onun için Bunlar olacaksa Zaten onu Ezelde bilmiştir Zaten o başka uçağa binecekti O uçakta da kimse kaza yapmayacaktı, ölmeyecekti. Onu bilmiyor mu? E onu biliyor. Peki onun o uçağından bileti değiştirip de bu uçağı alacağını bilmiyor mu? E biliyor. E bu uçağında kaza yapacağını bilmiyor mu? E biliyor. E, daha ne kaldı yani burada? Ne lev ne levla yani? Olsaydı olmasaydı binseydim bilmeseydim. Fuzuli fuzurum hala yani yekiler en azından. Onun için her şey va yaratıldığı vakitte... Veya ölen öldüğü vakitte, yanan yandığı vakitte, yiten yittiği vakitte, biten bittiği vakitte, her şey Allah Teala'nın ezeli iradesinin ve takdirinin tayin ettiği vakitte meydana geliyor. Takat tüm telkhur ileri geri yapmak söz konusu değil. Ne gibi, ne üzere ilmi ezeliydeki bilgi üzere. Nasıl o ilim değişmez? Ondan sonrası da artık değişmez. Alın yazısı da bundan ibaret. Kaza ve kader de bundan ibaret. Hepsinde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki kaza kader yok diyen kadere iman şartı yok diyen ne demiş oluyor? Ne demiş oluyor? Allah ezelde bunları bilmiyor demiş oluyor. Ne demiş olacak? Kafirin ekferi oluyor. Stalinden beter kafir oluyor. Allah bir şey olmadan bilmez. Haşa ne demek mi yahu? Onun için burada allah Teala iradesi zatıyla kaim kademiyle kadim, ezeli olmasıyla ezeli, her şeye taalluk etmiş ama karar verme bir şey yaratılmamış daha niye karar vermiş? Ha. Eşya var olmadan, varlıklar meydana gelmeden ona ne vakitte onun yaratılmasını takdir ettiğiyle alakalı iradesini yönetmiş. Var olmadan önce ne vakit var olacak? Nerede var olacak? Ne şekil üzere olacak? Hangi keyfiyet ve sıfat üzere var olacak? Bütün bunları tespit etmiş. Ezelde. Zaman mefhumu başlamadan. iradesi buna göre. Ama ne zaman var oluyor? Ha, o zaman e, bil fiil. Bil fiil var olmasıyla alakalı. Ezelde var olacağıyla alakalı. ilme ezeliye göre, malumata göre irade ve kudretle tealuk ediyor. Var olma vakti geldiğinde var olmasıyla ilgili olacağıyla ilgili değil. Şu vakti geldi. Olmasıyla ilgili. Peki o olmasıyla ilgili İlim irade kudretle olacağıyla ilgili ilim irade kudret ezeldeki değişir mi değişmez şaşmaz şaşar mı şaşkınla? Onun için Allah Teala e, alim ve küllerin kabile her şeyi e, olmadan önce biliyor e, kullarının ne sözü sudur ediyorsa hangi ambeli sudur ediyorsa kim ne yapıyorsa elini kaldırıyorsa kulağını evetim açığı kullanıyorsa evetim mutlaka il mezresinde ve irade ezeliyesinde Onlar eee efendim sabittir. Ne buyur Allah Teala Estağfurullah. Elâ ya'lem men halak? Hiç yaratan bilmez mi diyor? He bu neyi kastediyor? Bir neyi yaratacağını, ne zaman yaratacağını, yaratma sıfatına sahip olan bilmeyecek de kim bilecek? Ever Latiful Her şey iç çocuğunu da dış çocuğunu da biliyor. Dolayısıyla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 Bunda ne fark edecek? Yaratan bilmez mi? Nasıl bilmeyecek? Ondan sonra ben rastgele yaratıyorum. Ondan sonra yaratma fiilimi talih götürürüm. Ana! Beş tane olsun demişim Beş bin tane çıkmış piyasaya ya. Vay anasın. Neyse. Böyle bir şey ilah olabilir mi? Ben bunun eli gözü şu, düzgün olsun dedim. Görüyor musun? Yarım metre olmuş ya. Kepçe kulak olmuş ya. O anasını. Takdir şaştı. Böyle bir şey Allah'ta düşünebilir mi? Bir şey yaratan onu yaratmadan evvel Ne zaman yaratacak? Nasıl yaratacak? Şekli, keyfiyeti nasıl olacak? Adedi, sayısı nasıl olacak? Bütün evsafı sıfatları, nitelikleri neler olacak? Bir böcekte dünya kadar evsaf var ya. Dünya kadar nitelik var. Küçücük sirete. E bütün alemler gökler yerler. Bunların rastgele yaratılmış olması mümkün mü? O zaman oho herkesin her türlü rastlantıya göre her tarafı değişir yani. Öyle bir şey yok Onun yaratan bilmez mi? Çünkü yaratmak sıfatı kimde mevcut ise o ne, neyi gerektirir? O ilim gerektirir. İlimsiz olmaz. İrade gerektirir. Kudret gerektirir. Bütün bunların da ezeli olması icap eder. Ezeli olmasını düşünmemiz ve inanmamız icap eder. Öbür türlü ne olur? Her şey efendim karma karışık. Vakti geldi, zamanı geldi. Ama neyin nasıl olacağı belli değil. Tespit edilmemiş yani. E tespitçit bir şekilde sen bunu e, ürünleri imale başlarsan ne olur o? Ha? Bir fabrika, bir adamın baş şeyin başına adam koyuyorsun. Orada veya da bilgisayara bir işlem yapıyorsun. Bunun gramajı bile belli yani. Her şey ne olacak bilmiyorum. E tamam birisi 15 gram fazla, birisi 10 gram esik. Böyle bir ürün bizim gibi mahluk, aciz, cahil insanların bile yaptığı işlerde böyle bir şey yok ya. Nasıl kainatı yaradan Celal, vakti geldiğinde bakarız ya boş ver. Bunları tespit et, takdire, iradeye, kudrete lüzum yok ezelde. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne cahil insanlar var ya. Adama diyor ben diyor kimle evleneceğim hocam mı diyor. Acaba Allah bilir mi diyor. Ne bilsin evladım diyor Allah senin kimle evleneceğin diyor ya. Profesör ilahiyatta ders okutuyor bu adam. Evvelcede Diyanet'te Fetva Dairesi Başkanıydı İstanbul Müftülüğü çok sene evvel. Bu adam hala şu anda çocuklara ders okutuyor. Tefsir okutuyor. Ne şekil tefsir? Diyor. Yani din dersi veriyor. Dinle ilgili bir konuda hoca sakallı da var. Ne diyor? Ne bilsin Allah diyor? seni kimle evleneceğini. diyor. Tövbe yarabbim estağfurullah. Yani iki gün evvel duyan gizli bir telefon kaydını dinleyen FETÖ bile iki ay evvel telefonu dinlese biliyor. Değil mi şimdi? FETÖ telefonu dinliyor ondan sonra diyor ki sen falanca ile evleneceksin adam vay anasın nasıl bildi evliya zannetiyor ona. Yani telefonu erken dinleyen bile biliyor ama Allah Celle Celaluhu, adam evlenmeden bilmiyor. Nasıl işte? Bu Allah ne büyük ihtiradır. İradesini inkar, kudretini inkar, ilmini inkar, kaderini inkar. Zaten Ankara ilahiyat ve birçok ilahiyatlardaki hocaların ekseriyeti tümünü tenzih ederim. Ekseriyeti kadere iman şartı yoktur. Alın yazısı diye bir şey yoktur diye. Açık açık söylüyorlar. Alın yazısı yok demek Allah ezelde bilmiyor demekle eşit. Aynı şey. Çünkü e biliyorsa bilgisi de değişmeyeceğine göre alın yazısı o zaten. O da bakıyor ha ben alnımda kağıt görmedim, kalem görmedim, yazı görmedim onu mu zannetiyorsun? Manen yazı var orada tamam ama senin okuyabileceğin kabilden değil. Ana rahminde çocuğun karnına o yazı zaten meleklere bildiriliyor o yazı takılıyor ona. Kaderi, eceli işte ne yiyeceği, içeceği, rızkı e bunlar sahih hadiste var. Bukhari Müslüm hadisinde Müttefekun Aleyh Kütübü Sitte Müttefekun Aleyh hadisinde var. Ne arıyorsun? Onun için Allah-u Teala bütün işleri tedbir etti ve yönetiyor. Yönetti. Yönetiyor. Yüdebburu da var Kur'an'da. Yönetiyor ayrı da var. Ama bütün bu yönetimler aslında bitti. Neden bitti? Ezelde belli mi? Belli. Değişebiliyor mu? Değişemiyor. O zaman ezeldeki bilgi üzerine ve iradeye göre oluyorsa... deperal umur bütün alemlerin mahlukatın hepsini işlerini yönetti bitti. Niye filimazi dedi burada şimdi? Ama nasıl yönet? La bi tertip efkar. Fikirleri tertip etmeden. Fikirler tertip etmeden ne demek? Şimdi adam gelmiş başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş, vali olmuş, kaymakam olmuş, muhtar olmuş, bilmem ne, bilmem ne. Bir mahalleyi yönetecek veyahut bir iş yerinde 10 kişiyi yönetecek, 20 kişilik. Bu adam bu işi en ufak bir şeyi yönetmek için bir evi, bir evlenmiş evi yönetecek. Peki bu yönetimde ne yapması lazım? Düşünmesi lazım, taşınması lazım, biraz da fazla kaşınması lazım. Neden? Ne yaparsam yanlış olur, ne yaparsam düzgün olur? Şurada efendim bir yanılma payı var. Bir bakar aylık bütçe denklenmemiş. Onu Allah Allah aldık asgari ücret. Ondan sonra aldık iki ekmek günde. Olan iki ekmeğe göre bu olmadı şimdi. Ekmeği bile indireceğiz. Ve peyniri biraz artıralım, zeytini biraz artıralım. Neyse. Aa bir de bak fatura ne geldi? Cık, İnternet faturası 50 lira geldi 100 lira. Geldi. Tamam şunu kapatalım. Hep böyle deneme, yanılma, şaşırma ne yapacak? Bir, dört kişilik, beş kişilik aile yönetecek. Hala da yönetemiyor adam 40 senedir ve ne, denk bütçe şey yapabileceğim. Çünkü neden? Devamlı düşünmesi lazım. Her ay düşüncesini değiştirmesi lazım. Oradan zam geliyor. Oradan bilmem ne oluyor. Hemen onu mu lazım edecek? Ya bu bana lazım değil. Buradan çıkın Ben dijitüktüm ne işim var çocuk ya. Yüz lira ödeyeceğim orada param yetmiyor zaten. Oradan çıkıyorum uyduya geçiyorum. Herkes kendine göre böyle her işi. Ama şu odayı kapatalım hanım ya. O odada kimse yok misafir. Ne zaman misafir gelecek? Doğal gaz fazlalaşıyor. Orayı kapatalım. Bir yönetim yapmak için. Bir denk bütçe yapmak için. 2000 lirayı işte 2300-400 lira yetirmek için. En ufak yönetimi söylüyorum. Bir de bunun 100 kişi 200 kişi 1000 kişi 10 bin kişi 100 bin kişi 80 milyonu yönetmeye şekilü gidiyorum. 400 milyon, 500 milyon ülkesi olan bir buçuk milyarı da yönetenler var. E bu bütün bunlar ne lazım? Düşün, program yap, proje yap, otur, kalk, masa başı, bilmem ne başı, he, ocak başı falan devamlı düşünecek. Ondan sonra, ve taraf bu su zaman, zaman bekleyecek. Zaman bekli, ne zaman bekleyecek? İşte şunu karar veremez. Niye karar veremez? Çünkü e bir karar çıkmamış ki. Şimdi oradan bir karar çıkıyor. Adam oradan mahkemenin kararını yargıtaya gönderiyor. Dur bakalım. Bozar mı, düzel mi? Belli değil. Oradan bir vergi çıkıyor. Adam diyor ya, parayı ayıralım şu vergi bilmem ne. Aa bir de baktım muhalefet anayasa mahkemesine götürdü. Ulan dur bakalım. Bir ümit anayasa mahkemesi ya bozarsa biz de bu vergiden kurtuluruz. İşte şimdi e, bir vergi çıkarttılar. Şimdi bozdular işte ne, zenginlik vergisi bilmem ne vergisi. Şimdi bozuldu o bilmem ne. Bir evi olan istisna dedi. misal. Bugün haberler onu anlatıyor. Yani şimdi Zaman bekleyecek. Neden? Bu, bu iş olur mu? Bu iş olmaz mı? Bu bununla evlenecek ama acaba evlenir mi? Nişanı atarlar mı? Her şey buna göre. Her şey buna göre. Düşünecek, taşınacak. Zamana bağlı. Her şey zamana bağlı. Efendim o zaman geldiğinde anlaşılacak. Çoğu şey zaman gelmeden anlaşılamıyor. Adam ki diyor efendim benim tarlamda şokada ne var? E, efendim, kivi var. Fındık var bilmem ne bilmem ne. Kişir oradan Al sana şu kadar ton bundan mahsul çıkar. E ona göre ben bunu sana sattım aldım. Benim de acil para ihtiyacım var. 50 bin liralık mahsulüm vardı. Bir on bin peşin verir misin? Hadi veririm bilmem ne. Ondan sonra bir don vurdu. Bir, bir, bir efendim çekirge saldırdı. Bilmiyorum Afrika'da şimdi bir ülkede işte neresi adını dediler, çekirgeler. Öyle bir istila etti ki bütün memleket aç kalma tehlikesinde. Bir. Milyonlar aç kalacak öyle çekirge. Yani şimdi neyi biliyorsun ki? Zamanını bekleyeceksin de mahsul olduysa be, efendim ondan sonra sağlam olduysa ondan sonra adama teslim, adama teslim edene kadar da yolda izle bile kaç kere kaza, bela, tehlikesi var. Onu bırak zaten mahsul tarlada kaldı. Don vurdu bilmem ne vurdu. Ne olacak? Adamcık ver 10 bin lira mı geri? Sen 50 bin lira beklerken. E ne Zaman bekleyecek. Ne yönetiyorsun? Ne yönetiyorsun? Tarlanı mı yönetebiliyorsun? Ya karnını yönetemiyorsun. Mideni bağırsağını yönetemiyorsun. Şunu yemeyeceğim diyorsun. Ondan sonra bir kaçırıyorsun. Bir kabız oluyorsun. Yine bağırsaklar patladı. Ondan sonra ya şunu yapayım. Şunu yapmayayım mı? Ya kendi ağzını burnunu yönetemiyorsun ya. Bağırsağını yönetemiyorsun. Affedersin. Prostatını yönetemiyorsun. İdrarını yönetemiyorsun. Yani çokları altına kaçırıyor. Üstüne kaçırıyor. Yani yönetemiyorsun kardeşim. Yönetmen için tedbirler, çareler. işte ne lazımsa o vesileler, sebepler, bunların hepsini ayarlayacaksın da ben şimdi yolda abdeste çıkmayayım diye çay içmiyorum yolda yani. E neden? E çünkü biliyorum. On bardak su içsem çıkmam ama bir bardak çay içsem mi çalıştırır. Ben ne yapıyorum? Beş saatlik yol. Çay içmiyorum abi. Ne zaman geliyorum yerime? Verin çay kardeşim diyorum. Ama diyor, biliyorum yolda iki defa ineceğim ben. İnmek istemiyorum. Halalara inir, temiz olmuyor yollar. Cık, niye ineyim tuvaletlere? Ha? O zaman hep tertibi, efkar, fikirler, düşünceler, planlar, programlar yapıyorsun. Sonra zamanları terappüs ediyorsun, bekliyorsun. Onun zamanı, bunun zemini, bunun müsait alanı. Aa, peki allah Teala her şeyi ezelde, kıyamete kadar, cennet, cehennem, sonsuza kadar ne olmuş, bitmiş, olacak mı? Hepsinin kararını vermiş mi? Hepsini bilmiş mi? Bilmiş. İradesini yapmış, kullanmış mı? Kullanmış Takdirini kullanmış mı kullanmış. Yazısını yazmış mı yazmış. Tedbirini yönetimini yapmış mı yapmış. Yapıyor şu an ayrı. Şu anda bir fiilleri yapıyor. Ezelde bitti bunlar. Ama burada bir düşünceye ihtiyacı olmuş mu haşa? Bir sebebine bakayım. Şu ne olur bu ne getirir bu ne götürür düşünmüş mü haşa? Fikir tertibi yok. Düşünce hazırlıkları yok. Zaman mefhumu yok. Zaman bekleme diye bir şey var mı? Ben şimdi bunu böyle karar veriyorum ama bir bekleyeyim bakayım. Sonra ne getirir ne götürür haşa. Hepsini biliyor. İlim sonsuz, hatasız. İrade sonsuz, hatasız. Kudret sonsuz, hatasız. Hikmet sonsuz, hatasız. Tamam. Yazı sonsuz, hatasız. تمام، Kaza kader sonsuz, سوز، بیت، قزاق کدر سونسوز، ازلیه به خطا سوز، اونلاری بوله بیلیسین، اللهانی بوله تاناتیسین. فلزهل گشت، اونو چون لعشقیو الله مسئولت می‌کند. شانونان Hiçbir işi yapmak, diğer işi yapmaktan Hiçbir şeyi bilmek, diğer şeyi bilmekten Hiçbir şeyi işitmek, diğerini işitmekten Hiçbir şeyi görmek, diğerini görmekten Allah'a meşgul etmiyor ben? E, Aynı anda her şeyi görüyor Aynı anda her şeyi biliyor, aynı anda her şeyi işitiyor Aynı anda her şeyi irade kullanıyor, aynı anda her şeyi kudretini kullanıyor Aynı anda her şeyi yaratıyor Yaratmak istediği o anda yaratılacakların hepsini yaratıyor Biz olsak iki kişi konuşuyor Kardeşim tek tek konuşun ben birinizi duyamıyorum Buraya bakıyor Burayı göremez. Şurayı göremiyor. Bırak arkasını hiç göremez. Dönmedikten sonra. Şurayı görenken şurayı göremiyorum ya. Onun için. Burada biraz daha ilim ve malumat e, mevizelik var. Burada kalıyorum. Laşgülü Şahinlu da bana hatırlatsınlar. Burada da inşallah e, bu çok önemli bir şeydir. ahet kelimeler var, ad şerifler var. Bu usta rivayetler var. Onları da cem edeceğim, zikredeceğim inşallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم